İtibar haber. Cüllü <gülüyor> Allah rşulüna Muhammed Allah Muhammed Muhammed ve rahim لا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم الله منفعل بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا مُجابَدَةَ ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bizleri bu mübarek saatte bu makamda toplayan Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Doktora gittim dedi. Bir hafta konuşmasan iyi olacak çünkü ses tellerinde çok büyük rahatsızlık var. Evet ama dedim bu akşam konuşayım daha bir hafta konuşmayayım. İzin aldım da göya bu akşam bir şeyler anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Bu mübarek gecelerde dua ederseniz bir açılma olur inşallah. allah Teala'nın dostlarının ziyaretlerine gittik. Sizleri de dualara kattık. Hep niyet ettik. Uzak yollara gittik. Mevla muvaffak etti. Mevla nasip etti. Elhamdülillah. Lakin tabii. 17 kadar büyük veliyi ziyaret etmek nasip oldu. Bunların kimse Ehli Beyt'tendir. Kimisi silsiledendir, Muhtelif vilayetlerdeler. Khorasan, Tuz, Meşhed, bu mübarek beldelerde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Hepiniz hakkında dualar lütfetti. inşallah kabulünü de lütfeder. O dostlarının huzurunda yapılan dualar reddolmaz. Ancak ne istediğini bilmek lazımdır. Çünkü onlar Allah-u Teala'dan ancak Allah-u Teala'yı istediler. Başka bir şey istemediler. Bizim de tabii ufak tefek şeyler istememiz ucuza gitmek olur pek yakışık almaz ve bu el delves tamii ruh hazretlerinin ziyarete gittik. Bu maled delves tamda yatıyor. Şeyh'inin oğlunun yanına gömülmüş. Şeyhi. Ehli Beyt'in imamı Cafer-i Sadık radıyallahu anh Oğlu Muhammed İbni Cafer-i Sadık radıyallahu anh onun oğlunun kabrinin hemen ayağının arkasına kendisi vasiyet etmiş ve orada yatıyor Sultan ve Arif'in bilenlerin padişahı olmuş allah Teala'yı bilmeye çalışan bu kadar insan var. Peygamberler dışında Allah-u Teala'yı bilen marifet sahibi, irfan sahibi ne kadar insan varsa bunların hepsinin padişahı olmuş. Yani ne kadar üstün bir makam ihraz etmiş. Cüneyd Bagdadi Seyyid-i Taife, Allah dostların efendisidir o. O öyle buyuruyor. Bütün veliler velayet meydanında Allah-u Teala'nın dostluk makamında çok makamlar var, meydanlar var. Sıçraya sıçraya giderler, seyirte seyirte giderler. Ama Ebu Yezid el-Bestami'nin meydanına geldikleri zaman hepsi hareketi keser diyor. Hepsi durur duraklar diyor. Orada sıçramaya yer yok. Bu böyle büyük bir velidir. Tabi ziyarete nasip olunca senelerdir umudumuz, beklentimiz, silsileyi tamamlamaya çalışıyorum. Ziyaretleri dünyanın neresindeyseler gitmeye çalışıyorum. Evvelce 20 sene kadar evvel Kırıkhan'da var beyaz Bestami O makamdır. Kabri değil. Orayı ziyarete gitmiştik. Oradan Ebul Hasan'ı Karkani karşıda, O da Allah alem makamdır. Kabri Karkan'dadır. beyaz Bestami'ye çok yakın. O sonra Ebu Ali'l Faremedi Kudüs Ruhu bizim silsilemizde. Bu üçü peş peşe geliyor. Silsilenin ta başındalar. Hemen hemen sahabe-i kiramdan sonra gelen ilk tabakadır bunlar. Bu büyükler Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Şimdi oturduk dua edeceğiz. Tabi isteyeceğiz fakat ne isteyelim? Ee, çok şeyler istenir de. Kendi dertlerimiz de çok var. Fakat aklıma şu geldi. Ahmet İbni Khadravey. Evliya Allah'ın reislerindendir. Belkli'dir. Belki, büyük veli. Anlatarım birazdan. O diyor, mana aleminde Allahu Teala'yı gördüm. Allahu Teala görülür mü? Görülür. Dünyada kafa gözüyle görülür mü? Görülmez. Ahirette görülür mü? Görülür. Peki dünyada, zuhuratta görülür mü? Mana-i alemde görülür mü? Görülür. Ama şekilde münezze olan tecellileri zuhur eder. Dedi ki bana, ya Ahmed, külü nes, yalıbı bun minni, illa Bayezid, fena o yalıbı min. Külü nes, abiyi ve bu Herkes benim kulumdur, Bayezid benim veliyimdir. Herkes benden istiyor, Bayezid beni istiyor. Herkes benden istiyor. Ne istiyor? bir şeyler istiyor. Ya Rab bana uşak ver, kuşak ver, araba ver, cep telefonu ver. Ne ayıp şeyler yani. Neyse. Taguyan'ın bağı kopsa isteyebilirsin Allah'tan. Mesele değil ama makam meselesi. Herkes benden bir şeyler istiyor. Ancak Beyazıt beni istiyor. Onun için herkes kulumdur, Beyazıt velimdir. Şimdi ben de bir şeyler isteyeceğim. Yahu diyelim böyle bir zat Mevla'dan ancak Mevla'yı istemiş. Başka bir şey istememiş. Biz şimdi onu huzurunda Ya Rabbi şu hastalığımız şifa olsun şu işimiz böyle şu için ayıp kaçabilir belki dedim yani. Bu Yezid Hazretleri de diyebilir ki siz nasıl adamsınız ya. Siz ne ucuzcu adamsınız siz ne basit adamsınız. Onun için biz de inşallah bu manevi yolda seyri sülükün tamamlanmasını istedik. Allah'ın rızasına ermek istedik. İmansız ölmemek istedik. İslam üzerine yaşayı bölmek ve kamil iman, Allah'a görür gibi iman, yakın mertebesine ermeden ölmemek istedik. Sizi de duaya kattık. İyi olmuş mu? Ama belki içinizden biri de der ki şimdi, ya bize biraz da zenginlik isteseydin ya. Bize de biraz şunu isteseydin, bunu isteseydin vallahi isteyemedim ne sizin için ne kendim için isteyemedim, dedim ki sonunu iyi bağlayalım da arasını olursa olsun dedim, İnşallah sonumuz iyi olacak avukat tutsanız gönderseniz o dilekçeyi orada o kadar veremez parayla da adam tutsanız o dilekçeyi orada veremez 17 makamda bunların hepsi ayrı vilayetlerde biraz şimdi sesimi çok yormayalım Tabii bu Yezid Hazretleri çok acayip bir zat. 313 şeyha hizmet etmiş. Evliya Allah'tan 313 veliye hizmet etmiş. Sonunda Caferi Sadık Hazretleri biliyorsunuz Ehl-i ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'den. Sonra kim geliyor? Kerbela'da şehit olduğunda sağ kalan İmam Zeynel Abidin Hazretleri geliyor. Onun oğlu İmam Muhammed El-Bakir Hazretleri. Onun oğlu İmam Cafer Sadık Hazretleri'dir. Bu büyük bir hem ehl Beytin imamıdır hem büyük bir velidir. Hem İmam-ı Azam Efendimizin hocasıdır. İmam-ı Azam koca İmam-ı Azam oldu. Fakat son iki senesinde Cafer-ı Sadık'a mülaki oldu. Ondan tasavvuf aldı, manevi yolu aldı. Ve onun için ne buyururdu? Levlesene, teali eleken Norman. Son iki senem olmasa Norman helak olurdu. Norman dediği kendisi. Normal bir Sabit yağıdı. Son iki senem olmasa Norman helak olurdu. Ne demek helak olurdu? O bizim gibi helak değil. Yani çok şey kaybederdim. Cafer-i Sadık'a kavuşmakla çok kazandım. Şimdi hem mezhebimizin sahibi Ebu Hanife radıyallahu Allah'ın o da Cafer-i Sadık'tan geliyor. Tarikat silsilemizde yine Veyas-ı kimden almış? Yine Cafer-ı almış. Her taraftan Cafer-ı Saad'a ulaşıyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. İnşallah onlar hakkında bir eser yazmak istiyorum. Ehli Beyt'in imamlarını tanımamız lazım. İsimlerini güzel bilmemiz lazım. Çocuklarını güzel bilmemiz lazım. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmemiz lazım. Çünkü İnnemâ Metelü Ehli Beyti Kemeteli Sefineti Nuh benim el kime benzer? Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Ben rakibâ necâ. Binen kurtulur. Ve mentekhellefâne helek. Geri kalan helak olur. Binen kurtulur ne demek? Seven kurtulur demek. Seven kurtulur ne demek? Sayan kurtulur demek. Söz dinleyen demek. E sevmek de neyi gerektirir? Menahak beşeyen. Ekseladik rahu. Seven sevdiğini çok hatırlar, çok anar. E biz onunla hiç bahsetmiyoruz. Peki, zûrmen heveyt ve inşa etti kedaruh min duni ve ziyareti Sevdiğini ziyaret et evin ne kadar uzak olsa da aranıza engeller maniler girse de yoldan ne kadar engel çıksa da uzaklık seni onu ziyaretten engellemesin çünkü seven sevdiğini çok ziyaret eder onun için biz de dünyanın bir ucunda Allah'ın bir verisi olsa, o kadar saat yol olsa giderim Allah'ın izniyle. Çünkü Allah dostlarının sevgisi bana sevdirildi. Çocukluğumdan beri evliya sevgisiyle büyümüşüz, evliya menkıbeleriyle büyümüşüz, başka da sermayemiz yoktur. Ebu Yezid Elbastami Hazretleri'ne sorduklarında bizi Allah'a yaklaştıran bir amel bize tarif eder misin? Öğretir misin? Buyurdu ki Allah Teala'nın velilerini çok sev. Çünkü Allah Teala velilerinin kalbine günde yetmiş kere nazar eder. Belki bir velinin kalbinde bir kere seni görürse o anda abat olursun. Affolursun ve kurtulursun. Bu işler böyle. Sevgi yolu, hizmet yolu. Muhabbet ve hizmet yolu. E sevgi de lafla Olmaz. Sevgi konuşmak ister, anlatmak ister, tanımak ister, tanıtmak ister, ziyaret ister, fedakarlık ister. Ben çok seviyorum demekle olmaz. Onun için inşallah tabii Elbeyt hakkında zaten ahdim var. Mısır'da da hep ziyarete gittim. Her yerde gittiğim zaman Ehlibeyt'in kabirlerini ziyaret ediyorum. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in parçalarıdır, torunlarıdır. Muhammed selamın gibidir. Allah sevgiyle binmek nasip eylesin. Amin. Şimdi burada Kafer-i Sadık Efendimize Hazreti Beyazıt iki sene sakilik yapmıştır. Yani su taşımıştır. Hizmetinde bulunmuştur. Onun için adı Tayfur-u Sekka. Ebu Yezid El-Bestami'nin esas adı Tayfur'dur. Onun için Tarikat-ı Aliye'nin bir ismi de nedir? Tayfuriye. Nereden geliyor? Ebu Bekir sıttıktan ne hangi ismi alıyor? Sıtt Ondan sonra hangi ismi alıyor? Tayfuriyeye. Yani beyaz ıtımsı alıyor. Anladın? Böyle isimler var ama her silsiledeki her zattan isim almaz. Ebu Bekir Sıddık'tan başta sıtt alıyor. Sonra Ebu Yazid'ten Tayfuriye ismini alıyor. Ondan sonra efendim geriden gelirken Abdullah Kuduman'den Haceganiyeye alıyor. Ondan sonra tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden Nakşibendi'ye alıyor. Öyle gele gele, gele isim alıyor. Alâd-ı alâ aldığı da var. Ve-i Lâhrar'dan aldığı da var. i̇mam Rabbani'den Müceddidi'ye ismini alıyor. En son kime geliyor? Mevlana Halid'den Halidi'ye. Anladınız mı? Ne lazım size bunlar? He? Size ne lazım? Uçağa bindik. Dönüyoruz. Bir artık millet. Hoşça hoş, soruyor. Maç kaç kaç? Onlar da telsizden öğreniyormuşlar mi maç? Telsizden. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Telsizden bunlar o, o şey. Kol yemedik. Yedi dakika oldu, kol yemedik. Kalktılar ya seviniyorlar. Yedi dakika olmuş, kol yememişler. Attığına sevinecek durumu yok da. Yemediğine seviniyor işte. Neyse. Allah'a Bundan sana ne fayda var? Bir şey yok. Peki şimdi bu saydıklarından fayda var mı? Var ama hiçbir şey sayamazsınız yani maşallah. Hiçbir tane sifte yok. Ama ne oldu şeyde? Enişte vardı, Gözüklü Ahmet abi. Efendi Hazreti ona çok itibar ederdi. Keşfi açıktı onun. O çok e, keşifler görür, Biz çocukken onu görmüştük yani. Bizim çocukluğumuzda vefat etti. Kısa boylu. Hat-ı Şerif'te taşlara O sonraki taş dağıtan kısa boylu değil. O Arif amca o zaten yeni vefat etti. Bu çok eski vefat etti. Diyor ki Ravza-i Mutar görüyorum ki minare gibi zatlar ziyareti kestiler. Millete siz layık değilsiniz Resulullah'a ziyarete defolun gidin. herkesi kovuyorlar. Efendi azlerinden duydum ben bunu yani. Çünkü enişteden duymak o kadar mümkün değil. Benim yaşım ona saat değil ama efendi anlattı bu. Bu sefer o da zaten kısa boyuyor da. O zatlar da minare kadar. Dedi bir tanesine yanaşayım da ben de Naksit tarikatındanım. Desem acaba sıyrılabilir miyim ziyarete? Gittim dedi yaraştır. O da bir cesaret ister. Dedi ki ben Naksit tarikatındanım. Beni geçir misiniz? Oradan iri yarı bir zat dedi. Hangi kolundansın? Lazım mıymış şimdi? ne diyeceksin? E ben nakşibendi takım. Zaten nakşibendi diyor. O ne soruyor? Hangi kolundansın? Yani her nakşibendiye geç demiyor. Dedim ki diyor Halid'i kolundanım. Sen geç dediler. E sen şimdi en son dayandığımız yer neresi? Halid'iye. Hazreti Beyazıt ismi Tayfur, babası ismi Isha, onun için lakabından biri de nedir? Sekka. Ne demek? Su taşıyan. Saka diyorsunuz ya saka. Sakanın aslında sekka. Su taşıyan. Niye su taşıyan dendi ona? Kafir-i Sadık su taşıdığı için. Hicmet ettiği için. Bu işler böyle. Elbihallahu Allah'tan biri havama girdi. Lan diyorum işte e, bu sayede bunun hayır olurum. Ebu Ali'l-Fanamedi Hazretleri de ona hizmet etmeye kalıyor. Hamamın kazanı var. Oraya gitti. Dedi belki Efendi Hazretlerine fazla su icab edebilir. Bir kova götürdü. Bir kova su kat ilave etti. Mübarek yıkandı çıktı dedi. Kim dedi su ilavetti şey? şeye? Dedik bir sakat mı yaptık? İsraf mı oldu? Masraf mı oldu? Ne oldu? Falan. Neyse bir şey demiyorum diyor. Bilal soruyor. Şey mi? Üçüncü oldu şimdi. Başkalarının üzerine iş kalacak bu sefer. Dedim ben döktüm be ben Evladım dedi. Su, su kifayet etmeyecekti. O su olmasa ihtiyacım görülemeyecekti. 70 senede çalıştığımı bir kovasıyla kazandın dedi. 70 senede kazandığım makamı dedi bir kovasıyla kazandın dedi. Anladın mı? Hizmette ne var? Hizmet edeceksin. Allah dostlarına hizmet edeceksin. Bir dua alırsın. Bir himmet alırsın. Kurtarırsın işler böyle. Herkes evriya olamaz. E kimisi de muhip olur. Yani seven. Kim gibi? İbrahim Edem. Anh, İbrahim İbni Edem'dir o. Zuhuratta kimi gördü? Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Allah Allah. Bir kere daha görmüş değiliz ya. Biz hiç. Rüyalarımız hep hikaye ya. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü ki elinde ne var? Kağıt kalem dedi ki, efendim ne yazıyorsunuz dedi. Dedi Allah'ın listesini yazıyorum. Dedi İbrahim İbni Ethem de var mı acaba? Hadi, hadi, hadi. Yok dedi. Dedi zaten nereden olsun dedi. Hiç ümidim yoktu dedi. Ama dedi, acaba dedi bu listeyi bitirdiğiniz zaman, en sonuna ekleseniz ki bu listedeki velileri seven İbrahim İbni Ethem diye olur mu? Deyince Mevla'dan Cebrail Selam'a nidya geldi. Onu listenin başına yaz. Bazı yere sevgi işi işte insanı en başa getirir. Bu sevgi sizde de var inşallah. Ama artsın. Neyle artar? Konuşmakla artar. Aynı dedikleri salihin tezi'l-rahmet. Evliya Allah anıldığı zaman, menkıbeleri anlatıldığı zaman rahmetler ya. Evet. Ondan sonra onların kıssalarından bahsetmek ibadet zikru <gülüyor> aliyen hadis Şerif'te ne bulunuyor? Ali'den bahsetmek ibadettir. Resulullah buyuruyor. Ali'den bahsetmek ibadettir. Çünkü Hazreti Ali velilerin en büyüğüdür. Tabi Ebu Bekir Sıddık'tan üstün değil ama diğer velilerden üstün. Sahabenin diğer velilerinden de üstün. Ondan üstün ancak üç kişi var. Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Bu üçünden sonra ondan üstün sahabe dolayısıyla bir velidir. Onu hatırlamak ibadettir. Yani ondan bahsetmek ibadettir. Rabıta yapmak, hatırlamak yani düşünmek ibadettir. Ve bu öyle bir ibadettir ki insanın manevi ciyetini takviye eder. hikayatü salihin cündün min cünud teala. Salihlerin, velilerin, Allah dostlarının, menkıbeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Hepimizin Allah'ın ordularına ihtiyacımız var. Çünkü nefis ordusu şeytan orduları ile beraber bizi istila etmiş vaziyettedir. Ancak Allah'ın ordusu gelirse bu şeytan ordularını bizden çıkar. Biz bu nefis şeytan ordularıyla bu ruh ve akıl ve kalp orduları arasında sıkışmış kalmışız. Kalp, akıl ve ruh tarafımız maalesef zayıf ve mağlup duruma düşmek üzeredir. Ancak Allah dostlarının sevgisiyle ve onların menkıbelerini anlatarak bir manevi takviye alırsak inşallah nefis tarafı mağlup olacaktı. Efendim Hazreti Cafer-ı Sadık buyurdu ki ben sende dedemin eserini görüyorum. Beyazı-ı dedi. Dedesi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sende dedemin eserini görüyorum. Sen kendi evine dön. Kendi evine dön ne demek? Biz de olsak şimdi kendi evine dön. Hemen çıkarız eve gideriz. Yani kalbine dön kalp evine dön. Kendine gel. İşleri bırak. Dış işleri bırak. Kalp evine dön. Orada bir ev yap. Ne demek? Kalp evini mamur et. Allah'ın beyti, kalbün mümini beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Çünkü Kabe'de bir evi var. Hiç oraya girmemiş. Ama mümin dostunun efendim kalbinde bir evi var hiç oradan çıkmamış Mevla mekandan münezze ama kalp de mekansızlık vasfı üzeridir kalp dediğin bir çiğnemet parçası değildir, onun için ne buyuruyor ma ve şahani ve la lakin ve şahani kalp abdil mümin, yerim göğüm almaz beni, mümin kulumun kalbi alır beni, çünkü yer gök geniştir ama mekandır Allah mekansızdır ama kalp mekansızdır kalpte mekansızlık tarafı vardır o evi mesele mamur edebilmektir. Biz tabi çıfıt çarşısına çevirdik. Ne bulursak içine doldurduk. Her türlü sevgi, ilgi, alaka, taalluk bizde mevcuttur. Takıntılarımız çoktur. Bu takıntılarla bizim Allah'a bulacağımız pek ümit yoktur. Bu takıntılardan kurtulmamız lazım. Dedi ki, sen dedi kendi evine dön. Orada bir bek yap. Ondan sonra bu insanlara bir nida yapacaksın bir çağrıda bulunacaksın, halkı Hakk'a davet edeceksin dedi. Böylece Ebu Yezid el-Bestami efendim döndü fakat kalbi sakinleşmedi. Annesi o zaman hayatta idi. Annesi de çok salih bir kadın idi. Evliya Allah'tan idi. tevazu vazu tesettür ziyabeha dua Kavf ve raca. Bunlar hepsi ayrı ayrı makamlar. Şimdi bir tanesini anlatmak kalksak sabah boylarız. Hepsine sahip bir kadın. Zahide, abide, saime, yani oruca devam eder. afife, iffetli şerife, razıye, narziye. Acayip kadın. Vazıfları çok. Baktık ki oğlunda bir ızdırap var. Sakinleşemiyor. Bir tecelliye mazal olmuş. İşte tazmetme meseleçi var. Efendim Üç gün sakin ol dedi ona. Allah Teala onun duası bereketiyle, efendim işaretiyle ona bir sükunet ifsan etti. Babası İsa efendim annesiyle evlenip zifafa girdiği vakitte kırk gece ona el sürmedi. Sebebi ne? Çünkü bir e, lokmanın tesiri evvelce yenen bir lokmanın tesiri kırk güne kadar vücutta kalabiliyor. Kırk günden sonra evvelkilerden bir eser kalmıyor. Onun için yeni de evlenince e, babasının evinde ne yemiş? Şüpheli mi olabilir? En ufak bir şüphe olursa çocukta ne olur? E, bir hal bozukluğu olur. Ondan dolayı 40 gün bekledi ki kendi rızkına güveniyor. Kendi getirdiği ekmeğe güveniyor. Ama babasının evinde ne yediğinin tahlilini yapamaz. Bu durumdan 40 gün sadece kendi helal kazancından eşinin yediğini gördü. O müddet tarafında da tabii onun rızkından başka bir şey yemiyor. Onun evinde kaldığından evlenmişler. Böylece efendim, 40 e, gün sonra e, kendisiyle birleştiğinde Ebu Yezid el Bastami gibi zürriyetler zuhur Bizinkiler ne yediler, ne içtiler bilmiyoruz ki işte böyle bozuk çocuklar meydana geldik. Biz de bozuk, Bizim çocuk bizden bozuk. Ne olacak? Bizim durumumuz zor. Kafayı duvara vursak biz evliye olamayız. Neden? Genetik şifre bozuk. Vay vay vay vay vay. Ne yapacağız? Diyorum ki Ya Rabbi babamı ne yediğinden ne yedi diye benim ne haberim var? Ama tabii ki bu tesir eder. Etmez olur mu? Alimlere de etti, velilere de etti bu. Bu Yazid el-Bastami Hazretlerinin katasallahu ruhu böyle halleri olurdu. İbadetin tadını alamadı bir kere. İbadetin tadı nasıl oluyor? Hiç tattınız böyle bir şey? Eğer tadarsanız, tatmadığınız zaman bu arıza nereden geldi diye araştırırsınız. ne gibi arabanın bir yeri Öttüğü gibi. veya da ışık yanması gibi cık, ne oldu bu arabaya diye çek tamirciye arızaya bakarsınız. Şimdi adam ibadetin tadını hiç tatmadıysa tadı kaybolduğu zaman neden kayboldu diye sorar mı? Tadını bilmiyor ki. Tadını bilenler tat bozulduğu zaman neden acaba diye araştırırlar. Gitti sonra annesine dedi anne ben ibadet e, tadını biraz kaybettim dedi. Bir şeyler olabilir mi acaba geriye dönük bir sorgu yap bakalım. Sonra annesi dedi ki ya bir kere kucağımdaydın komşunun evine gittik. Ağladın ağladın durmadın. Ben de çorba pişiyordum. Çorbaya parmağım soktum. de ağzına soktum. sen anca susturdum. E desene sen dedi. Ne iş yaptın ya? Biz olsak ne olacak çorbadan ya? Bir parmak çorbadan ne olur adam? Tasını mı aldık canım? İşte bak. Sonra gönderdi annesini ondan helallık aldırdı da ibadeti lezzeti döndü geri. Ne gel şey. Işık yanıyor. Tekkede ışık yakmışlar müritleri. Müritleri de müritleri de hepsi evliya. Müritlerin hepsi evliya. Öyle kolay mürit yok. Velilerden birisi geldi. Beyazıd'ın huzuruna çok veliler geldi. Dünyada ne kadar evliya varsa Ariflerin sultanı olduğu için bestama yolculuk. O zaman aylarca gidiyorlar ya. Üç saat, üç buçuk saat uçakla oradan ileriye efendim beş altı saatte arabayla gittik. Ne olacak ya? Eskiden adamlar üç ay sırf Beyazıd'ı bir kere göreyim diye gidiyor ne demek bu ya? Meşhur padişah Mahmud-u Gaznevi mi? Efendim siz Gaznevi Mahmud diyorsunuz he. Ebu Lan Sen'in ziyarete geldi. Dedi ki onun şeyhi için sordu tabi. Dedi e bu Yezid hakkında ne buyurursunuz? Nasıl bir zattı? Dedi onu gören şakı olmazdı, bedbaht olmaz, mahrum olmaz, cehenneme girmezdi sefer o biraz sereddüt etti padişah. Dedi ki ya Ebu Cehil dedi Resulullah'ı gördü de cehenneme girdi. Bu beyazı nasıl bir şeydi de bunu gören cehenneme girmeyecek ben biraz dedi anlayamadım dedi. Sen ne anlarsın dedi. Ya Ebu Cehil dedi Resulullah'ı görmedi. Ebu Talib'in yetimini gördü. O Resulullah'ı nasıl gördü? Hep Ebu Talib'in baktığı bir yetim çocuk. O, o gözle baktığı için cehenneme girdi. Peki Ebu Bekri Sıddık'ın gözüyle baksaydı cehenneme girer miydi? Ben de beyazıdı gören cehenneme girmezden ne kastettim? Beyazıt'ı Ariflerin sultanı olarak gören cehenneme girmez. Onu görmek ne demek? Bütün dünya akın etmiş geliyor. Bütün evliya Allah geliyor. Hem nasıl evliya Allah geliyor? Ahmed İbni Kadra Bey, Ebu Sa'id Ebu Hayr'ler neler neler neler. Şakik-i Ebu Turab-ı Duymuş musunuz bunların adını siz? Bunlar ne insanlar mı? Bin tane müridiyle gelmiş Ahmet bin Gadravey. Bin tane mürit tam Hazretin huzuruna girecek. Zaten o devamlı inzivada çilhanesini de açtılar bize. Aynı duruyor, kokusu duruyor ya. Hemen hemen 1200 sene. 1200 sene. Nereden? Bizim de haberimiz yok kabri şerifte oturduk ziyaretleri duaları yaptık bir de vurdular omzumuza ne oldu? bakanlıktan bir görevli geldi çilehaneyi açtı sizin için 10 dakika hacet namazı kılın Allah daha da yok kapattılar ondan sonra Pakistan'dan meşahitler geldi ziyarete hep geliyorlar açık değil biz de bilmiyoruz görde orada çilane var açın da demedik ama sen sebepte gidersen he mevla açtırır ama hiç flaş bile çektirmiyorlar. Bozulur diye. Aynı onun zamandan beri duruyor. Ama nasıl koku var ya? Küçücük ya. Devamlı orada meşgul olurdu. Ses girmesin diye bir delik bile bırakmaz. Her şey tıkatır. Meşgul eder. Mevla meşgul eder. Biz de zikir yaparken, Kabe'de abi, ya şu insanların yanına yakın oturayım da. Sesli olsun yani. Seslilik iyidir. Çok seslilik ya nasıl zikir yapacaksın? Zikir yapacaksın. Kaçacaksın. İnsanlardan kaçacaksın. Seslerini bile işitmeyecek. Ya onun bunun sesiyle nasıl zikir yapacaksın? Aklın gidecek oraya. Mevla'yı mı zikrediyorsun? Leyla'yı mı? O bir şey söylüyor. O bir şey söylüyor. O bir şey söylüyor. Aklın gitmiş oraya. Kaç rekat de, kıldığını da şaşırırsın. Kaç tane tespit çektiğini de şaşırırsın. sayı şaşırırsın. Halbuki onlara tesir etmez ama yine tabi insanlara örnek olmak için. Bin tane müridilen gelmiş. Kapıda ne diyor biliyor musun? Bak dedi büyük bir velinin huzuruna geldik. O gelen de öyle büyük veli ki dünyada o zaman hangi Allah dostuna gitmiş, dünyayı dolaşmış, bütün velilere gitmiş, bütün velileri bile emri bil maruf yapmış, Allah'a davet etmiş. O kadar büyük makamı var. Ahmet bin Kadra Bey. Ama Beyazıt'a gelmiş, kapıda dedi ki müritlerine, bak dedi, içinizde, suda yürüyemeyen, havada uçamayan, böyle kalbinde en ufak bir düşüklük olan varsa, sakın girmesin, rezil olur. Havada uçamayan, denizin üstünde yürüyemeyen varsa, yani bunlar da düşük makam ama en azından bu kadar olmak lazım diyor. Buna gelmeyen içeri girmesin resul olur. Bin tane müritten bir tanesi de ben kalayım o zaman demedi. Hepsi Ahmet İbni Kadra Bey'in müritleri. Hepsi o makam vermiş ki hepsi havada uçabiliyor. Denizle üstünde yürüyebiliyor. Beyaz tamir zaten. Oho. Ona zaten hiç, o hiç öyle şeylere bir de çok üzülürdü öyle şeylere. Keramet göstermek de hiç istemez. Dicle'den geçerken Dicle etlenirdi birbirine. Tak. Ya Rabbi derdi. Ne günah işledim de bana böyle kerametler veriyorsun. Ben sevmem böyle şeyleri. Bunlar dünyada bitecek, ahirete sıfır çıkacağım. Yok derdi ya. Ben gideyim bu taraftan. Dicle'ye de laf ederdi. Hangi ırmağa geçse ırmaklar eklenirdi ve yazı çok üzülürdü böyle şeylere. Ya Rabbi derdi. Yapma bana böyle derdi. Keramet istemiyorum. Seni istiyorum derdi. İşte istemediği için veriyorlar. Evliya Allah'tan beri uçarken müridi aşağıdan bakıyor. Ey ne mübarek zat diye. E, oğlum dedi. Sen de uçmak ister misin? İsterim efendim. Hazretleri. Onun için uçamazsın evladım. Öyle istenir mi her şey? Atlanır mı her şey? Sen o zaman Sarıkata girersin, gözünü de kapatırsın, keşfimi açılsın, bir şeyler göreyim, sonra da bunu uçayım. Türk Hava Yolları'nı kimden kazanacak o zaman? Herkes uçarsa. Öyle oğlum Ondan sonra, şimdi nerede ya? Bunların lafını yapmak bile kalmadı ya. Adamlar resmen milletin gözünün de uçuyordular ya. Hem de hiçbir şey değil yani. Süfli. Dedi bak, ona göre kendinizi kontrol edin, Tedler hepimiz o makamda buluyoruz buyur girelim girdiler Ahmed Nukadra bir gördü ki ilk görüyor Allah Ariflerin Sultanı ne hallerin sahibi baktık hiç önce tabi birbirini bir kontrol ediyorlar kalp kontrolü şöyle ultrason bir teveccüh ona bakıyor kaç paralık adam ona bakıyor kaç çok kalı kadar? mi bakıyorlar, Ahmed bin Kadraveh dedi ki herkesi Allah'a davet ettim, Allah'a çağırdım bunu da Allah'tan geri çağırdım dedi. Çünkü neden? E yoksa görüşemeyeceğiz ki. Mevla'da kaybolmuş. Geldik boşuna. Yani bize hiçbir şey konuşmaz. Herkesi Allah'a çağırdım. Bunu da Allah'tan çağırdım. E biraz da bize bak dedim yani. Mübarek Zat. Neyse konuşuyorlar. Abi bin din dedi ki benim dedi bunların hepsi dedi müridlerim. Hepsi işte makam sahipleri diller ama dedi bunların içerisinden kim dedi cehenneme giden şefaat isteyen bir Müslümanı görüp de ona şefaat etmezlerse atarım dedi bunları. Hepsine tembih ettim. Ahirette kimi görürseniz ...sizden yardım isteyen... ...şefaat edeceksiniz... ...yani Müslümanlara... ...cennete götüreceksiniz... ...yoksa atarım sizi... ...Beyazıt da dedi ki... ...ben de müritlerime... ...dedim ki dedi... ...kimi görürseniz... ...sizden şefaat isteyen... ...yardım isteyen... ...cennete girmek isteyen... ...hepsini tutup cennete sokacaksınız... ...fark anlaşıldı mı... ...öbürününkinde... ...şefaat edemeyecek olabilir... Edemeyeni atarım diyor. Bu da diyor ki edemeyen yok ki atayım diyor. Ben sadece tembih ettim diyor. Kimi görürseniz sokun cennete. Laflardaki farkı da anlamak zor yani. Zaten çıktı dışarı Ahmet Müzadravet dedi ki konuştuklarından hiçbir şey anlamadım. Dedi. Öyle manevi sözler söylüyor dedi. Hiçbir şey anlamadım. Makam çok yüksek. Mevla ile devamlı beraberlik. Allah Allah. Ama gösteriş yok. Görsen de acaba çok ibadeti varmış takip ediyorlar. Bakıyorlar böyle ibadet göstermiyor kimse. Allah Allah. Ariflerin sultanı olmuş. Bizim bildiğimiz normal bir veli sabaha kadar secdede bunda böyle bir hal yok. Bu nasıl Ariflerin sultanı olmuş? Ey Allah Mısri'yi duydunuz değil mi? Zünnü'nü Mısri'yi çok büyük. Onu Mısır'da ziyaret etti. Onlar nettuklaşırlardı, ona devamla adamıyorlar. O da bir acaydı. Zünluğunu ona. Efendim, e, cetçadeyi yollamış. Hekiba yazmış ki üzerinde namaz kılarsınız. O da ona cevap yazıyor. Dedi ki, aldım cetçadeyi dedi. Bütün sizin göklerdekileri, yerlerdekileri ibadetlerini dedi. Yastık gibi efendim çevirdim, evirdim. Kafamın altına koydum, uzandım yattım aşağı dedi. Hiç ne demek? Zünnuna cevap geldi. Allah mübarek gelsin Hiçbir şey anlamadım dedi. Yani sen sabaha kadar ibadet et. Ben diyor manevi bir hal Allah ile aşk öyle bir aşk hale geliyor ki Allah'a karşı bir hali var ki Allah Allah aman ya Rabbi aman ya Rabbi gözlerinden kan ağlardı kıpkırmızı kan ağlardı. Gözlerden kan geliyor. Hatip binbere çıktı Cuma'da öyle oturuyor o da ama kaderullahakkabı kadri Allah'ın kıymetini bilemediler ayeti okununca birden gözleri bütün kan canağına döndü ve kan attı bütün e, o ayetler o manayı anlayıp da o hale kim gelebilir? Evliya Allah'tan biri arkasında namaza durdum bir kere diyor tam tekbir alacak kalmış. baktım ki diyor bütün kemikleri katır katır katır nasıl ediyor? Tiril tiril titremeye başladı. Bütün mafzallar tıkır, tıkır tıkır tıkır ediyor böyle. Bu göğüs kafesi çat çat çat çat çat çat. Sesleri duyuyorum ben diyor ürperdim artık. Allah büyüktür diyecek ki Allah-u Ekber Mevla'nın huzuruna nasıl duracağım diye titremekten bütün kemikleri diyor şu şey oldu. Birbirine girdi diyor. Bu öyle çok ibadet meselesi değil de. Sabaha kadar 500 rekat namaz kılarsın Hı. bir kere o hali yakalayamazsın. Bizim de burada birisi varmış. Adını Fatih Sultan Mehmet takmış kendini. Ondan sonra duramış. tekbir alıyormuş, bir saldırıyormuş. Tekbir alıyormuş. Duramış. Cemaat demişler, Hoca Efendi ne oldu böyle bir namaz biz bilmiyoruz. Benim adım ne demiş ya? Kabe'yi görmeden demiş, nasıl tekbir alacağım demiş. Bizinkilerde böyle salçalı uydurma yani. Adını kendi takıyor. Hareketi kendi yapıyor. Biri sorsun diye yapıyor yani. Ondan sonra Ka'be önüme geldi. Hep <gülüyor> ben görmedim ki bana ne? Hiç insan millete gösteriş yapmak için tek bir hareketleri bilmem neler. Millet sorsun hocam ne oldu falan hareketleri. Ne iş bunlar ya? Ne rezillik ya? Şimdikiler Yani yalancı kol, içi boş. Keramet satmak. He? Şu büyüklerin hallerine bak. Namazlarına bak. Zikirlerine bak. Bunlar ne büyük veliler. Nereden böyle kazandılar? Mevla'yı bilmek. Arifetullah. Ne demek? Allah'ı bilmek. Nasıl oluyor? Benlikten sıyrılmakla oluyor. Senin sonun belli mi ne olacağın? Değil. Onun sonu belli mi? Değil. Nasıl kendini ondan üstün görüyorsun? Akıbetiniz meçhul. Ya o iman ederse de sen yoldan çıkarsan ne olacak? Onun için kendini kavurdan üstün görene Allah'ı bilmek anamdır. Bu ne demek? Hiçbir şeyi kendinden bilmemek. Onun bu Ebu Yezid el-Bestami, Kudüs'e müritleriyle gelirken bir yerden önüne bir köpek çıktı. Tam yolun ortasına. Durdu, dur durdu, durdular böyle. Karşılıklı durdular. Köpek de duruyor, o da duruyor. Gözlerini kapattı. Hüritlere bir şey düşmemiş. Bir haberleri yok. Sonra geri çekildi. Köpeğe yol verdi böyle. Buyur geç. Bu ondan sonra geçti. İlk vandan birinin hatırına geldi. Ya insan en şerefli mahluktur. Hele burada ariflerin sultanı. Bu köpeğe niye yol veriyor? Niye böyle? Dedi köpek bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ey Beyazıt dedi. Sana ariflerin sultanlığını veren, sana kutupluk gömleğini giydiren beni de bu kılığa soktu. Şimdi bana ne hava atıyorsun? Dedi. Benim ne aşağılığım var dedi. Sana o kılığı takdir eden bana da bu kılığı takdir etti. Ne var bunda? Manevi demek. Bu. Allah'a bilmek demek. Bu. Her şeyde bu hakikatleri, hikmetleri okumak meselesi. Yoksa sen kendini Köpekten üstün görmeyeceksin deyken, Sen kalkıp kendini Diğer Müslümanlardan üstün görürsen Hacdan hocadan üstün görürsen Bir hoca kendini öbür hocadan üstün görürse Ya kendini köpekten üstün görmeyeceksin Deniyor tutavuhta Sen kalk gözünü Senden daha takmaz Senden bile kendini üstün görürsün Nasıl olacak? E, Allah bilebilir misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Farklı <haller. gülüyor> bazı haller bulurdu. Ne bulduğunu da fark edemezdi. Yanına kim gelirse ziyaretine gelirdi. Nereye git? Mesela bizim gibi sallardan biri gitse Hoca Efendi işte mesela nane limon çok yarar veyahut cevizle şunu döveceksin, şunu şundan katacaksın, karıştıracaksın. Şu ilaç bana <gülüyor> gelip falan. O da zannediyor ki, kalp çarptık. <gülüyor> Herkese derdi, benim kalbim çarptı var derdi. Buna ilaç diyor musun? Biri geliyor, biri gidiyor. Bir gün gülüm bakken. Dedi ki, o da evli Allah'tan. Ben dedi bir kitapta şöyle rastladım. Beyazı da diyor. Allah bir kulunu dost seçmek istediği zaman onun kalbini aşk ırmağına sokar. O kişi kendine aşık eder. Önce arındırır, paklar, aklar. Ondan sonra ke kendi zatını ona efendim, sevdirir. O Allah'a aşık olur. Allah da ona aşık olur. Bunu anlayınca ha dedi ki demek ki benim kalbimdeki bu dert Allah aşkında kaynaklanıyor. Efendim demek benim gönlüm Hak Teala'yı arıyor. Böylece girdi bu yola ibadet, ibadet, ibadet. Bir de annesine hizmet. Annesine de çok hizmet ederek bu makamları buldu fakat annesine dedi ki anne dedi bazı işittim ki dedi senin bende çok hakkın var. Ayet var. Ne olacak? Şimdi hem senin hakkını hem Mevla'nın hakkını ben dedi bu kadar güçlü değilim. Çünkü Mevla'nın hakkını ödeyeceğim dediği zaman da bir girecek işin içine ki daha çıkamayacak yani o artık. E dedi, sen dedi eğer kendi hakkını bağışlamazsan Mevla'nın hakkını da tam veremem ama işte kimin hak sahiplerinin hakkını ödemeye çalışacağım. Ama sen hakkını bağışlarsan belki Mevla'nın hakkına tam yönelirsem o zaman muvaffak olabilirim. Ya buyursun dedi. Anne dedik evladım, ben hakkımı helal ettim. Sen Hak Teala'nın hakkına çalış. Dedi. Oradan bir destur aldı yani. Bir rahatlık aldı ama yine de annesine hizmeti bıraktı mı? Bırakır mı ya? Derdi ki, Ya Rabbi, sen bir takımlarına yarın ahirette azam edeceksin. Bunlar seni tanımayan insanlar. Kendilerine azap edenin kim olduğunu bile bilmiyorlar. İşte bu insanların çoğu Allah'ı tanıyorlar mı? Tanımayan nereye düşecek? Azapa düşecek. Peki azapta tanıyabilecek mi? Orada hiç tanımayacak. Burada kör olan orada daha kör. Dünyada kör olan ahirette daha kör. Dünyada Allah'ı tanımayan ahirette hiç tanıyamaz. Kim ki bunda harifi hak olmadı. Ta mi mihigane kaldı, bulmadı. Dünyada Allah'ı bilemeyen ahirette nasıl bilecek? Dedi ya Rabbi, sen seni tanımayanlara yar ahirette azap edeceksin. Onlar kendilerini ne kimin azap ettiğini bilmeyecekler. فَاَلَّا تُعَدِّبُن۪ي فَاَعِفُ مَنْ مُعَدِّب۪ي Ama ben dedi seni tanıyorum, bana azap edersen de bana azap edenin kim olduğunu da biliyorum. Hiç sen bana azap eder misin dedi. Azap edenini tanımayana edeceksin de peki azap edenin sen olduğunu bilene de edeceksin? Böyle nazlara bak, niyazlara bak. Acayip lafları var. Acayip sözleri var. Millet bir şey anlamaz. Subhani, Sübhani, sübhani ma'azame şani derdi. Ben beni tesbih ederim, ben beni tesbih ederim. Şanım ne yücedir. Birisi dinledi mi bunu? Bu ne yapıyor ya? Halbuki Beyazıt ne demek istiyor? Ben diye bir şey kalmadı. Şeker çayda eridi. Şimdi gel göster çay neresi? Şeker neresi? Ben nefsi yok ettim. Nefis diye bir şey kalmadı. Ben beni tespit ederim dedi ne? E ben yok ki. Ben yok. Bir Mevla var. Şanım ne yücelerim? Ne demek? E benden bir ufak benlik kalsa bu şirk olur. Ama benlik sıfırlanırsa bu tevhid olur. Çünkü bir kaldı. Çıkmış. Zaten bir, bir, bir hep bir üzerine duruyor. Adamın biri hesap yapıyor. Adam para veriyor alıyor bilmem ne. Kaç verdin bir. Kaç aldın bir. Adam dedi nasıl hesap yapıyorsun ya? Ya dedi ben birden başka bilmem dedi ya. Binden bir çıkarsan dedi bin, binlik kalmaz bir bir şeye muhtaç değil dedi. İki bire muhtaç dedi yani. Allah. Sözlerde işaretler var. Onun için bazıları onun bu sözlerini anlamadılar. Bazıları da aleyhine konuştular. Birkaç kere de altı yedi defa sürgün ettiler. Sonra tabii o çıktığı zaman arkadan maiz yağmur gibi bela yağıyor. Berstama her tarafa. Ya dediler bu Allah'ın velisi bu büyük adam herhalde biz ne yapalım gelsin dursun dediler ya gezmezdi. Gezmeyi sevmezdi. Bütün dünya ona gelirdi. Hobi yere gitmezdi. Ahmet bin Kadra ve gelince ziyaretine. Dedi ona sen niye bu kadar geziyorsun dedi. E dedi ulemanın beyanına göre durgun sudan abdest mekruh olur dedi. Çok gezersen akan su bulanmaz dedi falan. E sen de o zaman dedi okyanus sol dedi. Hem durursun hem bulanmazsın dedi. Yani suyun az olursa bir taştan bulanırsın. Okyanusa ne atsan? Bulanma. O ona göre bir şey söylüyor. Onu bir susturdu onu. Ne keseyim dedi ben. Okyanus nereye gitsin dedi. Dedi senin bu dediğin kitap veriyordu dedi. Bütün ilimler sana ulaştı mı dedi. Yok dedi. İşte bu da sana ulaşmayan kısmından dedi. Ya. Senin lafların ilimde bir tane alim geldi yine. Bir söz söylüyor musun? Söylüyorum dedi. Peki dedi senin bu dediğin ilimden nasibi yok. Dedi bana bak. Git dedi senin kütüphanende falan kitap var. O kitabı aç. Şu sayfaya bak. Bu dediğin işareti o, o sayfada satırına kadar söyledi. Adam gitti. Baktı aynı. Dediği gibi. Dediği gibi. Şimdi onlar adamın kütüphanesinde efendim ne kitap var kitabın ne hangi satırında ne var Allah Teala getir gözünün önüne gösterin ne oldu buna Şişt! sen duymuyor musun orada indir onu istar mı yapacaksın ne bekliyorsun Allah Allah mübarek duruyor öyle biraz şimdi sesim hepten yok çok az bak bakalım ne, ne yaparım ona göre deneyelim evet Ebu Yezid elbestami kudsesir ruhu onun kelamı Rabbul İzzeti mana aleminde gördüm diyor ya devamlı mevlale muhatap ya devamlı mevlale muhatap ya şimdi bu peygamber değil ama ilham kapısı açık. Bir iş yapıyor. Hemen cevabı geliyor. Bir gece soğuktan dondum diyor. Elimin birisini cübbenin içine tutuyor. duaya varken bir elim dışarıda bir elim. Biraz içeride. Hemen manevi haline bir bakıyorum. birici nurlu birisi nursuz. Diyorum ya bak hemen soruyor. Diyorum ya Rabbi niye böyle oldu? Mevlalı bize uzattığını nur doldurduk, geri çektiğini mahrum bıraktık. Yani her şey hemen cevabını buluyor. Bir soru işareti kalmıyor. Mevla gördüm diyor. Dedim ya Rabbi, keyfet tariku ilek sana geleceğim yol nasıl geliyor? Mevla da buyurdu ki ütrob, nefsege, ve taale. çok meşhur. Nefsini bırak bana gelirsin. Yani bana gelmek için uzun yol yok. Sen nefsini bıraktığın anda zaten bendesin yani. Ben sana Şah Damarından dairdim. Mekke'de Mekke'ye gidiyorum diyor. Haç yoluna çıktım. Mevla ne buyurdu? Dedi ki: hey beyazız. Niye kime gidiyorsun? Ya Rabbi seni ziyarete geliyorum ki abi." Sen aradığını bestamda bıraktın, geri dön. Yani ne demek? Sen nerede nefsinden soyutlandın, sıyrıldınsa, Rabbin orada seninle beraberdir. Ama Mekke'ye gidersen nefsinle, Mevla ile beraber misin? Değilsin. Nefisle beraber olan Mevla ile beraber? Olamaz. Mekke'desin ama nefis var yanında. Mevla'dan uzaksın. Bestam dünyanın bir ucundasın, Horasan'dasın. Ama nefsi bıraktın, Mevlâ ile berabersin. Bu işler böyle işler. Buyurdu ki 40 sene ameller denizine daldım. 40 sene ibadetten diyor kendimi çatlattım. Tavuklar önünde kemikleri sıyırıyor böyle. Bizim efendi öyle mübarek iştahlı yer. Böyle iştahla yiyor şimdi. Bir kadın da çocuğunu vermiş ona mürid olsun diye. Çocuğu da erbayına sokmuş 40 gün aç bir zeytinden çocuk bir deri bir kemik kaldı. Kadın bir gördü ki Abdülkadir Geylali yutuyor tavukları. Çocuk da orada deridi gitti. Gitti bu karılar cevap bir şekilde. Evliya Allah'a bile sataşır ya. Gel dedi ya dedi yazık değil mi dedi ya. Bak kendinle tavuklar yutsun dedi. Bu çocuk ölsün mü dedi. Abdülkadir Geylali'ye ve kemikleri topladı bir araya. Bismillah. Kemikler canlandı. Uyuştu. Dedi ki senin çocuğun da bunu yapacağı zaman istediği kadar tavuğu yesin. <gülüyor> Bu ne demek biliyor musun? Şimdi babacığım senin ateş tam tutuşmamış. Füt dedin mi sönüyor. Sen az yiyeceksin, az içeceksin, az uyuyacaksın, az konuşacaksın, az görüşeceksin. Sen riyazat yapmak zorundasın. Çünkü senin ateş daha tutuşmamış. Motor çalışmıyor. Kurçin Efendi öyle derdi rahmetli. Motor çalışmıyor senin derdi. Ama bir defa çalıştıktan sonra o bir yandı mı tutuştu mu ondan sonra ne atarsan at. O içine attığına şey yakar. Ama yeni yanmak üzere ise attın mı bir şey üzerine söndürür. Anladın mı şimdi? E sen şimdi tutuşturamamışsın ki daha. nefsinde mücadele edersin. Şimdi Ebu Yezid el-Bestami amel etmemiş olur mu ya? Ayağını bir kere uzatmamış. Bir kere ayağını uzattı, bir kere çok yoruldu da, şöyle ayağını bir uzattı, hemen Mevla'dan nida gel. Padişahların yanında böyle mi oturursun sen? Ya kardeşim, biz azdan namazda uzatacağız ya. İki reket namaz kılıyoruz, hemen tizimiz ağrıyor. Adam devamlı Mevla ile beraber, yemek yok, içmek yok, uyumak yok, etmek yok... 40 senedir diyor bu milletin yedi rızıklardan bir lokma yememişim diyor. E bu Yezid Elbaz'ta. 40 sene olmuş. E sen şimdi bir bir kere ayağını uzatsan nida geliyor. Sen krallarla böyle mi oturursun? Bize niye gelmiyor? E bize nasıl geldin Sabaha kadar gümdüz yatıyoruz zaten. Bize nida gelmekte baş olur mu ya? Her dakika nida mı gelecek? Adam bir kere uzatırsa ona nida ederler. Senin benim gibi devamlı uzatana nida lazım değil ki. Bu iş makam meselesi. Edep meselesi. Onların hali başka? Kırk sene diyor amel, amel, amel. Bu amel makamını bir geçtim diyor. Amel makamını geçtim diye diyor. sen de zannetme ki namazı bıraktı. Hemen bir yanlış anlarsın. Ya namaz bırakılır mı? Cemaati bile bırakmadı mübarek hiç. Her sabah namazına cemaate çıkardı. sabah kadar ibadet dedi. Yalnız kapısını hiç açtırmazdı. Hizmet edeni de yanına sokmazdı. Derdi ki imsak oldu mu kapıyı tıkla. Ben çıkarım. Onunla beraber sabahımızda Hiç cemaati bırakmadı. Cemaati terk etmeyi hiç sevmez. Bizim silsilerin büyükleri sünneti hiç terk etmezler. Ya. Vefat edediği gece yine Evliya Allah'tan bizzat ziyaretindeydi. Bir gün evvel izin istedi. Dedi, ben memleketime dönebilir miyim Efendi Hazretleri? Dedi, yarını bekle bir cenaze kılarsın dedi. O da edebinden soramadı kim vefat edecek. İşte o gece sabah namazına kapıyı tıkladılar tıkladılar. Açmayınca e, namaz vakti de geçeceği için tedlergeçini kızar bize. Girdiler ki vefat etmiştir. Aa, ama bir gün evvel ne diyor? Cenaze kılarsın diyor durun. Yoksa yani onlar cemaate çıkmadığı zaman andaki cenazesi oldu. Çıktı. Böyle namazı bırakır mı? Cemaati bırakır mı? Vallahi. Ama burada dediği başka bir şey. Sırf amel amel amel amel zannediyorum ki şu ibadeti yaparsam ereceğim. Onu yapıyorum. Şunu okursam, şunu okursam, bunu yaparsam sırf ibadet şikir şikir. Bir yukarı çıktım. Bir de baktım ki diyor bütün zünnarlar beni bağlamış. Ne demek zünnar? Hristiyanların taktığı cemer. Ben diyor doğru Müslüman değilim hala. Niye? Çünkü benlik var. Amelimi görüyorum. Amelimi görüyorum ne demek? 30 kat kıldım, 40 kat kıldım, 100 kat kıldım, bir ay oruç tuttum, şunu yaptım, 50 bin çektim, yüz bin çektim. Bu amelleri gördüğü müddetçe manevi zünler var. Yani ne demek şirk var? Çünkü neden? Sen kimsin de ameli görüyorsun ben? Sana bütün amelleri yaptıran allah Teala. Sen elinde ne var, benim elinde ne var? Ama biz bunu için laflan konuşuruz. Biz bunu yaşayamayız şu anda. İddia demeyiz çünkü yalancı oluruz. Biz amelimizi görmek durumundayız. Biz o makamdayız çünkü. Dedi benden başka ne kadar veli varsa hepsi amel denizinde boğulmuş dedi. Bak görüyor musun söze? Ben de minnet denizinde boğulmuşum. Ne demek minnet denizinde? Ne amel etsem ya Rabbi bin nimetin daha arttı bana. Bunda nasip et. Bir amel etsem ya Rabbi bin nimetin daha arttı bana. Buna nasıl şükredeceğim? Yani her yaptığım iyi ameli Allah'ın bana lütfu olarak gördüğüm için ne ameli görüyorum ne ameli görüyorum. Sır Allah'ı görüyorum. Celle şanim. Büyük iş. Ebu Ecid elbestami haccı yaptı, bitirdi. Ebu Gubestah şimdi kralın sarayı var onun. Ebu Gubestah üzerine çıktı. İsmet babamız da orada yetişti. Abdülhal Mekke Hazret'in tekkesi oradaydı. Ebu Gubeş tane çıktı. Üç tane Ricalullah'tan zat geldi. Hepsi konuşmaya Haftaya anlattırım size. Manevi makamlardan biri bir şey söyledi. Biri bir şey söyledi. Biri bir şey söyledi. Arif kimdir? Allah'a bilen kimdir? Ebu Yezid dedi ki Radıyallahu anh Arif dedi öyle bir zattır ki dedi şu daha sallanırsa sallanır dedi. Ebu Gubeş senzene oldu. Sallanır. Hemen Ebu Gubeş dedi ki dağ diyor. Allah'la aramızda bir sır var. Hemen onu ifşam etti dedi. Ya. Şimdi bunlar bu makama nasıl eriyorlar kardeşim ya? O Resulullah'a uyarak eriyorlar. Şimdi bütün evliyanın kerameti aynı zamanda nedir? Muhammed Mustafa'ya mucizedir. Neden? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hak üzere olmasaydı onun izinde gidip sünnetine uyanlar böyle yüksek veli olamazdı. Ham Hamsancı altında inşallah Kerem sancağı altında inşallah. Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gölgesinde gölgelenenlerden inşallah. Arşın gölgesine girenlerden inşallah. Rabbime emanet ediyorum. Dualar ediyorum, dualar istiyorum. Allah Teala verdiği ömrü, nefesi, sağlığı, sıhhati ve maddi manevi bütün imkanları dinine ve ehli sünnet ve cemaat itikadına ve dostlarına hizmet yolunda geçirmeye Cümlemizi muvaffak eylesin. Amin diyen dillerimiz nar cehennemden azade edilsin. Amin. Vesallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Vessellemet teslimen kadir. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyiçi